Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evredine vel ahirin. Seyyidina ve senedina. Muhammedun ve adihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du fa'lamu eyyuhal kitabullah ve iktal al-Hedi Hedi seyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam Şer al-umur muhtesatuha ve kulla muhtesim bita ve kulla bilatim dalale ve kulla dalalatim ve sahib ha ve biz senel ile sallallahu aleyhi ve sallam min ve innehu leysa fiha illa ila Rasulullah el Aziz ve Muhterem Kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Çarpmaması için şöyle bir şey koyarsanız, bir tahta parçası. Taatleri dolayısıyla. Ya sonra bu dersi yapmak zor tabi. Ramazan münasebetiyle de herkes orucuyla, iftarıyla beşgul olacağı için Tatil etmiştik. Ramazan'da zaten her zaman her yerde hadis ve ayetler dinleniyor. bazı ı nasihatler oluyor diye. Şimdi Ramazan'dan sonra saat her perşembe günü de diye ilan etmişler arkadaşlarımız. Ben yedi buçukta biliyordum yedi buçukta geldim ama de diye ilan edilmiş. Daha güzel daha serbest bir vakit. Akşama daha geliş vakit kalıyor. İnşallah sağ salim oldukça, fırsat buldukça her perşembe günü Burada saat 7'de akşam namazında da geniş bir vakit olmuş oluyor. İşte olanlar da çıkmış oluyorlar. Efendim e, Hadislerden yine eski yaptığımız usul ile okumaya, izah etmeye devam ederiz. Arkadaşlarımıza böylece duyurursunuz. Bugün erken gelip de bekleyenler olduysa bir anlaşmazlık olduğu için, yani ben yedi buçukta sandığım için, arkadaşlar da yedi de ilan ettiği için sizlere ondan olmuştur. Kusurumuzu inşallah hoş görürsünüz. İlk defa böyle, ilk başlangıçta böyle oldu diye kusurumuza bakmazsınız. Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabının 133. sayfasına gelmişiz. 133. sayfasından itibaren sırasıyla hadisi şerifleri okumaya inşallah devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu kitabın hususiyeti hadisi şerifler baş kelimelerinin harflerine göre dizilmiş. Yani alfabetik bir sıralama yapılmış alfabet sırasına göre. Bu sıralamadan dolayı hadisler çeşitli konulardan çıkıyor karşımıza. Aynı konuda değil. Mesela sadece namazdan, sadece oruçtan, sadece abdestten veya sadece cihattan, sadece efendim kadınlardan mesela bahseden bir e, gruplama ile karşılaşmıyoruz. Sıradan karşımıza bir savaşla ilgili hadis çıkıyor. Bir Efendim, namazla ilgili çıkıyor. Bir zekatla, bir haçla değişik. Bunda da fayda oluyor. İnsan değişik konular böyle gelince peş peşe oluyor. Değişiklik oluyor. Her konudan az çok bir bilgi sahibi olmuş olur. Onun da faydasını gördük. Sıkılmıyor yani. Söyleyenler ve dinleyenler sıkılmıyorlar. Şimdi 133. sayfanın 10. hadisi şerifinden 134. sayfaya doğru inşallah hadislerin okunmasına devam edeceğiz. Yalnız bu hadislerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce kendilerine şükran borçlu olduğumuz kimselere efendim, o şükranımızı ödeyecek bazı vazifelerimizi yapmamız lazım. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki hadisi şeriflerini okuyoruz. Bizim Peygamberimiz başımızın tacı, her şeyimiz, canımız, ruhumuz, her şeyimiz yoluna feda olsun, sevgili Peygamber Efendimizin ruhu fakine hediye olsun diye ve onun ali'nin ashabının etbaasının ahbabının vesaire enbiya ve mürselin ruhlarına hediye olsun diye bu hadis-i şerifleri peygamber efendimizden bize kadar anne halinde ağızdan ağıza kalemden kaleme kitaptan kitaba nakletmiş olan ravilerin hadis alimlerinin ve kitabı teelif etmiş olan Gümüşhaneli Ahmet Sıattdin efendi hocamızın ruhuna hediye olsun diye kendilerinden feyiz aldığımız hocalarımızın meşayihimizin ve sahabe-i kiramdan onlara kadar silsile-i turuk-u güzeran eylemiş olan Evliyaullah'ın ve mürşitlerimizin ruhlarına hediye olsun diye. Bu bendeleri Allah yolunda çalışarak, çarpışarak, mallarını, canlarını ortaya koyup sırf Allah'ın rızasını düşünüp her şeyden vazgeçerek, cihad ederek, gaza ederek, fethetmiş olan Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun ve biz onların şefaatlerine nail olalım diye ve uzaktan yakından bu Hadis-i dinlemek üzere bir ilme sevgi, hadisi Şerife, muhabbet, Peygamber Efendimiz'e bağlılık nişanesi ve bir kardeşlik numunesi olmak üzere buraya koşup gelmiş, toplanmış olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının, akrabalarının, dostlarla, dostlarının, babalarının, dedelerinin, nenelerinin, kardeşlerinin, arkadaşlarının, ahbaplarının ruhlarına hediye olsun diye. Yaşayan biz hayattaki Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak, Peygamber Efendimiz'e en güzel ümmetlik yapmış olarak, böylece çok sevaplar kazanmış olarak, yüze ak, anla açık olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, ondan sonra başlayalım izahlara buyurun. Bu 133. sayfanın sonundaki 10. hadisi Şerif. Uzunca bir hadis-i şerif Ahmet İbni Hanbel'de Taberani'de, Müstedrek'te Übade İbni Es-Samit radıyallahu anh'ten rivayeten kaydedilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki sallallahu aleyhi ve sellem İnne hazihi min ganaimiküm bu gördükleriniz şu işaret ettiğim mal ortada toplanmış olan şeyler sizin savaşta kazandığınız ganimetlerinizdir demiş Peygamber Efendimiz. Bir savaşın arkas arkasından gazilerin düşmandan ganimet olarak aldıkları şeyleri göstermiş. Bunlar sizin ganimetlerinizden bir yığındır. Onlardan bir bölük. Ve innehu leyse yahillu Fiha illâ nasibîmâ aküm. Ben Peygamberinizim. Ama diyor Peygamber Efendimiz onlara bu sizin ganimetlerden olan malınızdır diye gösterdikten sonra ben sizin peygamberinizim ama bana Allah'ın yazmış olduğu miktardan yani humustan fazlası bana bile helal olmaz. Peygamber olduğum halde yani hepsine sahip değilim. Humusu beşte biri devletin başkanına, peygamber efendimize, Efendim, ve Peygamber Efendimiz'den sonra gelenler için de emir-i mümininlik makamına tahsis edilecek ama ötekisi gazilere dağıtılacak. Beşte dört. Efendim, bu nasibimden fazlası bana helal olmaz diyor Peygamber Efendimiz. İllel kumuse. Yani beşte bir o devlet başkanlığı dolayısıyla bana ayrılmış olan ve ayet-i kerimede bildirilmiş olan. Bismillahirrahmanirrahim. alemu اَنَّمَا غَنِمْتُمْ fe فَاَنَّ lillahi خُمُسَهُ ayeti kerimesinde orada ''Humus'' diye allah Teala Hazretleri tayin buyurmuş olduğu için ''O bana helal, ondan gayrısını ben bile almam doğru değil.'' Peygamber halimiz demek istiyor ki kimse almaz. Yani gazilerden hiçbir kimse hiçbir şeyi almasın demek bu. Devamında buyuruyor ki ''Vel humusu merdudun aleyküm'' Zaten o beşte o beşte bir de size dönecek. Neticede yani Peygamber Efendimiz onu, Ümmet-i Muhammed'in hizmetlerine, ihtiyaçlarına, fukarasına, vesaireye tahsis edilecek. Yani e, zekata müstahak olan kimselere tahsis edilecek yine. O da netice itibariyle size geliyor diye Efendimiz hakikati ifade ediyor onlara. Feeddül hayta vel mihyata O halde bir iplik de olsa o iplikle bir şey dikmeye mahsus olan iğne veya çuvaldız gibi şey de olsa onu da getirin buraya koyun. Ortak. İlk önce ortaya konulacak. Ondan sonra gaziler arasında eşit dağıtılacak. Evet, yani iğnedir, küçüktür, ipliktir, lüzumsuzdur, ufacıktır demeyin. Ne aldıysanız, ne varsa elinize geçmiş ganimetten şu ortaya bir koyun. Ve eksere minzalikev. Ve askara. İster bu iğne iplikten daha fazla olsun, küçük olsun, ister daha büyük olsun. Ne varsa getirin. Yani iki hududu söylüyor ki hepsini getirin demek bu. وَلَا تَقُلُّ فَاِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي الْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Ganimet malından kendinize taksim dışı bir şey saklayıp ayırmayın. Buna gulul derler. Gulul, hırsızlık hırsızlığın bir çeşidi sayılmıştır. Yani ganimette taksimden evvel malı alıp da ortaya çıkarmamak, elinde tutmak. Yüzük, bilezik, para, kıymetli torba, bir şey ne varsa hepsi küçük, büyük hepsi ortaya konulacak. Kim şey yaparsa efendim o da hırsızlık etmiş gibi olur. Gulun, narun, ateştir. Ve arun ala asabihi fi dünya ahire ve dünyada ve ahirette bu hırsızlığı yapan, bu gülülü yapan kimseye hem ardır, utanç vesilesidir, yüz karasıdır, hem de ateştir. Yani onunla ateşlenecek cehennemde, onunla ceza yiyecek. Şimdi bunların bizim zamanımızda hükmü var mı diye düşünebilir insan. Yani şimdi bu hadisi şerifin tatbik yeri var mı? Vardı. Kıbrıs'a çıktı, arkadaşlarımız kardeşlerimiz, efendim Kıbrıs'taki mazlum kardeşlerimizin imdadına yetişti. Zaten bizim olan yerleri kafirlerden aldı. Kim ne kaparsa elinde kalmış. Oraya giden bir tankçı, as tanıdığımız vardı, ihvanımızdan, kardeşlerimizden. Kim ne almışsa yanına kar kalmış. Öyle düzensizlik yok İslam'da. Yani girdiği evden bulduğu şeyi ne varsa herkes cebine koymuş. İşte öyle geçmiş gitmiş. İslam öyle değil. İslam'da ne varsa hepsini efendim getirip ortaya koymak lazım. Ondan sonra gazileri eşit olarak dağıtılması gerekiyor. Ve böyle yapmışlar. Hz. Ömer zamanında İran'a sefer yapan İslam ordusundan bir şahıs kumların arasında bir torba para mücevher buluyor. Saklamış demek ki birisi. Yani ele geçmesin diye. O da onu bulmuş orada. Götürüp halifeye vermiş. Fakir, yoksul, üstü yırtık, hırpani, işte kumların arasında, toz toprak arasında mücahit bir kimse, ihtiyacı var belki, vermiş gitmiş. Hazreti Ömer haber şey yaptırmış, saldırmış ki, veyahut komutan, galiba komutan Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisi değil, onun zamanında oluyor, komutan haber salıyor. Diyor ki, o külliyetli miktarda parayı ve mücevheratı, bu, o torbayı bulup getiren Asker kimse gelsin, onu mükafatlandırayım, halifeye yazayım, kendisine büyük mükafatlar versin. Diyor ki ben Allah'ın bana verdiğinden başka şeyi isteyen insan olsaydım bu torbayı size getirmezdim. Ben Allah'ın taksimine razıyım diyor. Hiçbir şey istemem diyor. Yani ismini dahi şey yapmamış, ortaya koymamış. İslam öyledir. Küçük büyük, iğne iplik, hepsi ortaya konulacak. Efendim hiç kimseye helal olmaz, peygambere dahi. Peygamber'e ayrılmış, ayette ayrılmış olan وَمَنْ يَغُلُلْ يَئْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْكِيَامَةِ Kim gulul ederse, ganimet malından hırsızlama, habersiz aşırma cebinde saklar, yanında saklarsa, hırsızlık ederse, o sakladığı şeyle kıyamet gününde huzuru Rabbil İzzet'e getirilir, mahşer halkına rezil rüsva olur. Her işimiz böyle de bizim. Allah her yerde, her zaman bizim her halimize muttali, her halimizi görüyor kimden ne saklıyoruz. Onun için biz de biz de bu şuurda olmalıyız. Diyorlar ki Hazreti Ömer radıyallahu a geceliğin teftişe çıktı. Bir evin yanından geçerken biraz da meraklıydı Hazreti Ömer. Yani böyle her şeye emirül mümininim diye karışıyor şey yapardı. Bir ses. Kızım evin içinden. Sütün içine biraz su katıver. Sesleniyor kızına. Şey, anne annesi sesleniyor. Kız da karanlık. Ortada ışık yok. Sokaklar lambalı değil. Yani çöl. İnsanların imkanları az. Hurma bile yiyecek bile bulamıyorlar. Bakkal nerede? Süpermarket nerede? Kasap nerede? Yani bir yoksulluğun azami derecesini düşünün. Hurma dalları ile yapılmış, çamurla sıvanmış evleri düşünün. Yani böyle Doğu Anadolu'da hani acıdığımız şeyler var ya toprak altında evler filan diyoruz. Ona benzer şeyler düşünün yani. Tabii elbet içeride konuşulan duyulur. Hz. Ömer de meraklı. Kızım su kat deyince kulak kesilmiş oradan tam geçerken kızım sütün içine su kat deyince dikkat kesilmiş ne diyecek? Kız diyor ki ama anne halife hazretleri gündüz sütlere su katmayın diye emir çıkartmamış mıydı? Süte su katılır. Ama sen kendi sütüne katarsın. Ben şahsen mesela Efendimiz'in hadisi şeriflerinde gördüm. Süte su katıyorum tatlı geliyor, içiyorum. Hele sıcak bir iklimde, sıcak bir yerde hani biraz daha hafif olsun diye, yağlılık nispeti azalsın diye katılabilir ama satarken yapamaz. Demek ki Hz. Ömer bu böyle yapılabilen bir şey onların arasında. Süte biraz su katıp da böyle içmek hafif olsun diye ama satarken yapılmasın diye emir çıkartmış demek ki öyle anlaşılıyor. Hepsi bilir yani hilenin doğru olmadığını da. Şimdi süte su katı verdiğince Hazreti Ömer Hazreti Halife böyle dememiş miydi anne diye hatırlatıyor kız. Canım diyor şimdi Hazreti Ömer nereden bilecek diyor. Yani o gündüz o emri vermiş ama ama dışarıda Allah dinlettiriyor yani. Tevafuken, o orada dışarıda dinliyor Hazreti Ömer. Kız şahane bir cevap veriyor. Hazreti Ömer görmüyor ama anne diyor. Allah görmüyor mu? Allah görmüyor mu şu senin emrettiğin şeyi yaparsam Allah görmeyecek mi? emir müminine asi olacak. Yani müminlerin emirine asi olmak büyük günah. Müminlerin emirine asi olmak büyük günah. emir müminine asi olacak Allah onu görmüyor mu diyor. Kadıncağız da susuyor. Demek ki insaflı gene. Anne de insaflı. Yani Canım ne olacak işte filan demiş. Sonradan oğlunun kızının ikazı üzerine bir şey dememiş. Hazreti Ömer evi şöyle öğreniyor. Bakıyor. Nerede? Hangi ev? Ertesi gün gidiyor. O evdeki kızı daha görmedi ama duydu gece. O evdeki kızı oğluna istiyor. Ve alıyor. Gelin alıyor o kızı. İşte böyle büyük insanlar cevheri zamanında tespit edip el koyarlar. Bir şeyinden, bir davranışından insanın cevheri çıkıyor diye demek. Allah'tan korkan bir kadın her şeyden kıymetlidir. Yüzü çirkin olabilir, fakir olabilir, bilmem şöyle olur, böyle olur ama Allah'tan korkuyor. Şuura bak. Allah görmüyor mu diyor. Tamam. Bu benim oğluma zevce olmaya layıktır diye ertesi gün gitmiş onu gelin olarak almış Hz. Ömer. Evet, sorun olmuş işin ikinci safhası var. Emeviler'in içinden gelmiş geçmiş devlet idarecilerin çoğu pek makbul insanlar değil. Yani saraylar kurmuşlar, keyifler yapmışlar, zulümler olmuş, valiler göndermişler, Hicaz'ın mübarek sahabesine, tabi inine bir çok baskılar şeyler. Emevi devrini biliyoruz şeylerde, tarih kitaplarında. Ama onların içinden bir şahıs çıkmış, ikinci Ömer diye lakaplanmış. Ömer İbni Abdülaziz. İkinci Ömer diye kaplanmış, Adaletiyle şöhret kazanmış. Çok makbul, çok takva ehli bir insan. İşte bu kadının torunu. İşte bu kadının torunu. Yani bak helal süt emmek, Allah'tan korkmak nasıl nesillere doğru yüksek insanların ortaya çıkmasına sebep olur. Hazreti Ömer o cevheri almış şeyine oğluna. Oğlu bir cevher, o bir cevher. Onlardan doğan çocuklar da cevher, torunlar da cevher. Emevi ailesinden bile olsa işte o Ömer Abdülaziz'in anası şeymiş, bu kadının torunuymuş. Öyle gidiyor. Asalet, asalet devam edip gidiyor. Buradan çıkan bir başka ders, evlatlarımıza helal lokma yedirelim, helal süt emdirelim. efendim. Hanım alırken helal lokma yemiş, helal süt emmiş, İslam'a saygılı, Allah'tan korkan, Allah'ın her yerde kendisini gördüğünün şuurunda olan insanı alalım. Damat seçerken namaz kılan, Allah'tan korkan takva ehli, ahlaklı, dürüst insan alalım. Yoksa mevki makamı güzel olur da senin kızını alır takar götürür koluna, açar saçar boyar da ondan sonra günahların içine dalar der. Da, namusunu da ayaklar altına alırsa ne olacak? Çok dersler çıkıyor. Evet demek ki Hadis-i Şerif'in yarısında bıraktık, bu açıklamaları yaptık. E, gulul yani ganimet malından çalmak Dünyada ve ahirette o çalan kimseler için yüz karasıdır ve ateştir. Cehenneme girmeye vesiledir. Ve cahidu en-nase fillahi taala el-karibe vel Allah yolunda insanlar ile yakındakilerle ve uzaktakilerle çarpışın. Yani insan o insanlar ister sizin yakınınız olsun, akrabanız olsun, isterse yat yabancı kimse olsun Allah yolunda yakın uzak demeden hakkı söyleyin. Onlarla efendim, cihad edin. Cahidun nase, insanlarla cihad edin. Fillahi Teala, allah Teala Hazretlerinin yolunda, uğrunda. El-Karibe vel İster yakın olsun, ister uzak olsun. İster akraba olsun, ister uzaktan bir kimse olsun. İster bu beldedeki olsun, ister uzaktaki olsun. Hakkı söyleyeceksiniz, hak için çalışacaksınız. Hak için çalışırken de şu benim yakınım, bu benim uzağım demeyeceksiniz. İslam bu. İslam bu ama unutulduğu zaman cemiyetler mahvoluyor. Velatubalu <Sessizlik> fillahi levmete laimin Allah yolunda bir iş yaparken Allah'ın rızasını düşünüp de şunu yapmam lazım deyip de yapmaya giriştiniz mi bir işi? Bir işi yapmaya giriştiğiniz zaman kınayanın kınamasını aldırmayın. Beğenmeyen beğenmesin. Kınayan kınasın. Ayıplayan ayıplasın. Yaptığın şey doğru mu eğri mi? Doğru. Hırsızlık yapmıyorum. Görüştüm. Hiç kimse sevmiyor beni. Sevmesin. sevmesi yeter. Yaptığın iş doğru mu? Doğru. Doğru. Etrafındakilerin hepsi seni ayıplıyorlar. Şu aptala bak, şu sertene bak, şu parayı cebine soksaydı işte bak belaştan bedavadan önüne gelmiş de namusluluk taslıyor da enayi almıyor bilmem ne ders eder. Hayır, almam. Haram. Almam ve aldırmam. Ben varken burada kimseye de göz açtırmam, haramda yedirmem. Diye. Yani kınayanın hiçbir şekilde kınamasına ayıplayanın ayıplamasına bakmadan efendim ee, Allah emrini tutmak ve çalışmak. Şimdi kıza söylüyorsun kızın başını ört, anası Müslüman, babası Müslüman, kızda da iman var. Örteceğim ama utanıyorum diyor. Kimden utanıyorsun? Ya i̇nsanlardan. Ya bu insanların yerden çoğu senin örtünmenden memnun olur. Kadınlara bir makale yazıp inşallah unutmazsam şey yapacağım. Yani kadınlar sanıyorlar ki açıldıkları zaman, boyandıkları zaman erkekler onları beğeniyor. Değil. En, en gevşek, en laubali erkek bile evlenecek kız aradığı zaman evladının anası olacak namuslu bir hanımefendi aradığı için o boyananlara, şeylere pek bakmıyor. Bundan diyor kim bilir kaç kişi koklamıştır, hiç yanına yanaşmıyor. Gidiyor gene namuslu bir kimse almaya çalışıyor. Onun için dikkat ediyorum tahsil yapmamış, ilkokuldan ayrılmış, ortaokuldan ayrılmış, liseden ayrılmış, evinde örtülü ev hanımı hop, evlenmiş, düğün olmuş, tamam. Ötekisi liseyi bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş, doktora yapmış, ihtisas yapmış, evde kalmış. Çok. Yani bu kadar şey, maaşı var, her şey var, işi var, gücü var, herkes işini biliyor yani. Herkes aslında neden rahat edeceğini biliyor. Şimdi ben bakıyorum yakınlarımın, komşularımın, kardeşlerimin ailevi hayatlarına. Ya bir kadının çocuk bakmak, evi idare etmek için sabahtan akşama işi 8 saat mesai çoktan aşıyor. Çamaşır, dağlar gibi yığılıyor. Efendim çocuk bakımı, bir ayrı iş, evin temiz tutulması, söpüklerin bitilmesi, ütünün yapılması bilmem ne. Efendim ben çalışacağım. Peki çalışacaksın bu işleri kim yapacak? Hizmetçi tutarım. Ne anladım o zaman? Yani dostlar alışverişte görsün. ettin Hoca şu kadar yumurta alıyormuş, bu kadara satıyormuş. Yani demişler bu ne? Dostlar alışverişte görsün demiş. Yani kar etmiyor yumurtadan. Kar ettiği yok. Şimdi filanca şeyin, kütüphanenin müdiresi. Çok sevdiğim efendim bir hocamın kızı. Melek gibi bir yaz. Çok iyi bir insan. Kibar, asil, Kendisi çalışır, kocası çalışır. Evde çocuklar kalmış bir dil bilmez efendim hizmetçinin eline. Eve ne gelir, ne gider bu çocukların hali, ne olur hiç belli değil. Akşam eve geliyorlar. Ev soğuk. Mutfak boş. Tencereler, tencereler takır takır. Hadi efendim, bey bir tarafa gidiyor, hanım bir tarafa gidiyor, bilmem ne. Hazırlık, bilmem ne. Yorgun, argın. zaten gündüz yorulmuşlar. Evde bir huzur yok, tat yok. Sabahleyin tekrar zırr saat çaldı mı? Herkes erkek tıraşı olur, kadın bilmem, süslenin. Tekrar gidiyorlar, evin bir tatı yok. Halbuki ev hanımlığı ayrı bir meslek. Yani benim görüşüm öyle. Sabahtan akşama yetişemiyor bile. 3 tane, tane. Ha, çocuk yapmıyorlar. Tamam, o zaman bir şey değil. Çocuk yapmıyor ama... Ailesinde bir sıcak sıcak yuva tadı tadamıyorlar. Çoğunu biliyorum. Yani yakından bildiğim çok kimseler var. Onun için Allah'tan korkacağız. Yani o kadın, kızın hani ben utanırım demesine söz geldi. Oradan bunlara geçtik. Örtünsen daha çok memnun olursun. Gidiyor, bilmem Helena Rubinstein'in bilmem rujlarından, allıklarından, pudralarından, bilmem hangi markanın bilmem parfümlerinden, bilmem hangi markanın rimellerinden, takma kirliklerinden birçok şey alıyor. Ya bunların hiçbirini takmasan daha güzel olacaksın. Daha güzel olacak, emin ol daha güzel olacak. Daha makbul olacak yani bizim indimizde. Daha asil olacak, daha kıymetli olacak. Bir sürü para veriyor, daha çirkin oluyor. Daha berbat oluyor, daha hor oluyor. Yani biz şöyle bir namaz başörtüsüyle bir hanım gördüğümüz zaman, şöyle bir kapalı bir hanım, yani Vali, vali görmüş gibi saygı duyuyoruz. Ötekisine, ötekisine herkes laf atıyor. Hakaret ediyor. Dalga geçiyor yani. Biliyoruz bu şeyler. Hepiniz görüyorsunuz. Ben dairelerde çalışan hanımların çoğunu bilirim. Ne kadar iyi ailelerden hanımlar vardır, mecburen çalışıyor falan. Çok kadirini bilmezler de çok eza ederler yani. Biliyorum. Çok eza cefa çekerler onlar. Onun için onlardan korkma, Allah'tan korkma. Efendim halkın şu kadarı sevmiyorsa bu kadar fazlası daha fazlası seviyor. Çocuğa hadi oğlum namaz kıl diyorsun utanıyor. Hadi evladım şunu şöyle giy diyorsun utanıyor. E hadi ezan oku utanıyor. Hadi namaz kıl utanıyor. Oruç tut utanıyor. Bilmem namaz vakti geçiyor etrafındakilere ben namaz kılacağım demeye utanıyor. Vela tübalû fillâhi levmete laim. Bu cümleyi hatırınıza yazın. Allah yolunda Allah yolunda Kınayanın, ayıplayanın, kınamasına, ayıplamasına bakmayın, yapacağınızı yapın. Allah'tan korkun. Başkasına <gülüyor> aldırmayın. L Vela demek, aldırmayın demek yani. Mübalaat etmek, aldırmak demek yani. Aldırmayın, yüz vermeyin. Ehemmiyet vermeyin demek. Ve akimu hududu allah Teala fil hadarü ve sefer. Allah'ın emirleri tutulmadığı, dinlenmediği zaman cezalar var. Sopa, sopa cezası, tazil cezası, efendim, değnek cezası, bilmem hapis cezası, bilmem şu cezası, bu cezası, cezalar var İslam'da. Her yerde, her zaman, her cemiyette, yani inadına suç işleyenin her cemiyette cezası vardır. İslam'da da cezalara hududullah denir. Yani Allah'ın hadleri, haddi şer'iler. Çünkü Allah'ın bir çizgi, çizgi vardır. O hududu aşıp öbür tarafa yasak yere girmişlerdir, cezayı hak etmişlerdir, tamam. O cezaları icra edin. İster seyahat esnasında, ister bir yerde muhim iken olsun, ihmal yok. Adam şu kabahati işledi, cezası şu, yapın. Şu kabahati işledi, cezası şu, yapın. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki, bu manada böyle Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi zamanında terettüp eden cezaların yapılması hususunda Verate hüzküm bi hima ra'fetün fi dinillah. Sakın ha o haddi şer'îyi icra ederken de içinize acıma duygusu gelmesin. Suçluyu salıverdin mi cemiyeti cemiyeti mahvedersin. Suçluyu cezalandırmadığın zaman cemiyetin nizamı altüst olur. Bir kişiyi güya kurtarırsın, bir kişiyi acırsın, milyonlarca kişiyi mahvedersin. Hırsızı salıverdin mi ne olur? Deliyi salıverdin mi, caniyi salıverdin mi ne olur? Daha beter zarar verir. O bakımdan İslam'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki kızım Fatıma o suçu işlese o cezayı verir. Yani ceza. Cezayı kim işlerse işlesin cezada hatta bir, bir, bazı kimseler gelmişler demişler ki Ya Resulallah falanca kimse asildir, falanca kabilenin hatırlık kimsesidir bir kabahat işlemiş ama o cezayı vermeyelim diyor ki sakın bir daha böyle araya şefaatçi olarak da gelme bunu yapma diye böyle söylemeye de gelme eski ümmetler bundan helak oldu biliyorsunuz Hazreti Ömer zamanında bir kabile reisi çarşıda gezerken birisi bunun ayağına bası veriyor Müslümanlardan birisi olur ya kalabalık izdeham itişme kakışma pazar yeri adamın ayağına basınca gerilmiş, bir tokat aşk etmiş, vurmuş bu ayağına basan kimseye. Vurmuş ama adamın haberi yok. Kendisi kabile reis ama İslam geldi. İslam'ın geldiğinden haberi yok. Adam da kalkmış Hazreti Ömer'e, halifeye, radıyallahu anh'a demiş ki, ya Ömer, çarşıda bu adam beni tokatladı, kısas ister Hakkımı isterim. Hz. Ömer çağırıyor adamı, adam kabile reisi, ayağıma bastı diyor, ondan vurdum diyor. Vurma hakkın yok ki, gelip dava edeceksin. Yani kendi kendine, herkes kendisi hakkını almaya kalkarsa ne olur? Sokakta herkesi birbiriyle boğaz boğazda, gırtla gırtla, alt üstte alt alt, alt, üst görürsün yani. Herkes kendi hakkını kendisi almaya kalkarsa. Öyle şey yok. Diyor ki, yok sen yanlış iş yapmışsın, kısatsın. Bu da sana bir tokat vuracak. Sen ona bir tokat vurdun. O da sana bir tokat vuracak. Yani aynı şeyi gör bakalım. Cezayi falan diye. Adam kaçmış gitmiş şeyden. Efendim Bizans'a sığınmış. Orada Hristiyan olmuş. Dinden çıkmış. Ebedi cehennemlik olmuş. Gitmiş. Keşke o tokat yerine bin tane tokat yeseydi de cennetlik olsaydı. Yani öyle cehennemlik duruma düşmedi. Halbuki evet, herkes eşit yakına uzağa Allah'ın emri tatbik edilecek ve hazerde ve seferde tatbik edilecek ve cahidü fisebilillahi taala. Efendimiz bu hadislerin son cümlesinde de buyuruyor ki Allah yolunda savaşın cihad edin düşmanlarda. Cahidü fisebilillahi taala. Se inler cihade babum min evabil cenneti azıymun. Çünkü cihad Cennetin ulu kapılarından bir kapıdır. Sıradan küçük kapılardan değil, kocaman bir kapısıdır cennet. O cihad edenler oradan, öyle şanlı, şerefli bir kapısından cennete girerler. Yani daha küçük değil. <gülüyor> Ve innehu yindillahu bihi minel hemmi vel gammi Ve Efendimiz Allahu Teala Hazretleri cihad sebebiyle insanı üzüntüden, gamdan, kederden de kurtarır insanın cihatı Cihat dolayısıyla. İnsanın ne gamı kalır ne kederi kalır. Cemiyetin ne huzursuzluğu kalır ne sıkıntısı kalır. Şerefli de yaşar, Mutlu olur. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi mücahit fi sebilillah. Allah yolunda cihat edicilerden eylesin. Şu hadis-i şerif uzun bir hadis-i şerif. Her cümlesi ayrı bir hayat prensibi kaidesi. Allahu Teala Hazretleri bizi böyle bu hadis-i şerifte tarif edilen sıfatlara sahip bir böyle hakiki Müslüman eylesin. Başından bile okuyacağım. Uzun olduğu için hatırda kalsın, tekrar olsun diye. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bu sizin ganimetlerinizdendir gördükleriniz. Ve bana bile sizinle beraber olduğum için verilen beşte birden gayrisi bunun içinden helal olmaz. O beşte bir de zaten size dönüp gelecek Yani sizin hizmetinizde kullanacak Ben şahsi işimde kullanacak, siğilim demek istiyor. Onun için, bana bile helal olmadığından dolayı, ey Nas, ey gaziler, ey cihada katılanlar, eğer bir iğne, bir iplik bile olsa, bundan çok veya az bile olsa getirin şuraya, taksime koyun. Taksim dışı bırakmayın, taksim dışı cebinize sokmayın, torbanızı atmayın. Çünkü, Ganimet malını çalmayın, oradan yani ketmelip, saklayıp, siz de alıkoymayın. Çünkü bu ganimetten çalmak, dünyada ve ahirette onu yapan kimse için cehenneme girmeye sebeptir ve yüz karasıdır. Allah yolunda, Allah rızası için insanların yakınıyla, uzağıyla cihad edin. Yani, efendim, onlara Allah'ın, efendim, Allah'ın emrini tarif edin. Yapılması gereken şeyi söyleyin. Allah'ın emrine aykırı gittikleri takdirde şöyle böyle olacak diye onlarla uğraşın yani. Koşturmayın, yutmayın, efendim, ketmetmeyin, söylemekten geri durmayın. İster uzak olsun, ister yakın olsun. Ve Allah yolunda yürürken, iş yaparken, çalışırken, sizin yaptığınız işlerden dolayı sizi kınayan olursa kınayanın kınamasına aldırış etmeyin. Önem vermeyin. Yapacağınızı yapın. Ve Allah'ın hudutlarını, Allah'ın yasaklarını çiğnemekten doğan cezaları hazarda da, seferde de yani mukim iken de yolculuk esnasındayken de taktik edin. Yani birisinin gulül yaptığı, ganimet malından çaldığı anlaşılmışsa yolcuyuz, şimdi yapmayalım, dönünce yap. Hayır, hemen oraya çıkıyor. Vakit geçirmeden yapın demek istiyor Peygamber Efendimiz. Ve Allah yolunda Cihad edin. Çünkü cihad cennetin ulu kapılarından bir kapıdır. Yani insan oradan cennete girer cihad eden kimseler. Ve Allah böyle yapınca efendim, gamdan, tederden, elemden, üzüntüden, sıkıntıdan kurtarır cihad eden Müslümanları. Hem sosyal bakımdan rahat eder, ederler hem de terbi bakımdan rahat ederler. Ruhi huzur içinde olurlar. Yaşarlarsa Allah'a açık gazi, gaziler olarak yaşarlar. Ölürlerse efendim göğüsleri, kanlı, Şehitler olarak şerefle ölürler. Dünya ve ahiretin iki hayrından birisine nail olurlar. Rabbimiz bizi cesur efendim, Allah yolunda çalışan kimseler eylesin. Korkmayanlardan eylesin. Çünkü bir, bir söz çok hoşuma gider her zaman söylerim. Korkak her günü ölür. Cesur ömründe bir gün ölür. Korkak her gün ölür ölür dirilir. Ölür ölür dirilir. Yani. Moğollar gelmişler Anadolu'yu istilaya. Kâfir. Moğollar gelmişler Anadolu'ya, Sivas'ı yapmışlar, yıkmışlar, bilmem nereye gitmişler, şuraya şey yapmışlar filan. Öyle ki bir adamı yolda yakalıyormuş, sen burada dur diyormuş, yanında kılıcı yok, adam duruyormuş öyle, Gidiyormuş, kılıcını alıyormuş, geliyormuş, kesiyormuş. Ya sen ne güne duruyorsun? Nasıl olsa kesecek seni. Ya hiç olmazsa biraz yorayım şu adamı diye, zahmet çıkar yani, koyun bile biraz tepeleniyor. Bekliyormuş orada, yani tarih kitaplarında böyle okudum da hayret ediyorum. Neden ölüm korkusu geldim bir insana? Böyle bir hal oluyor demek ki. Bu doğru değil. İnsan bir defa öldür ömründe. Yani bir defa. Onda Allah yazmış. 48 yaşında efendim şu kadar yani şu bir yerde şu şekilde ölecek. Tamam. Ondan önce kimse öldüremez ki seni. Cümle, cümle cihan başına yıkılsa altından sağlam çıkarsın. Çünkü Allah 48 yaşında öldücek. Yani Allah'a imanın yok mu? Kadere imanın yok mu? Ömrünü takdir ettiğini bilmiyor musun? Allah-u Teala Hazretleri'nin kullarının ömrünü. O zaman korkmaması lazım Müslümanların korkunca zillet geliyor. Korktuğu zaman zillet geliyor. Ve o zilletin de hiçbir faydası olmuyor şeye gene. Yani hani korkunca ömrü artacak mı? Hayır. Bu sefer adam gene, gene tepesine çıkıyor, öldürüyor. Şimdi binlerce insanın Bulgaristan'da kardeşlerimiz öldürülmüş mesela. Bulgarlar öldürmüşler. O binlerce insan bir araya gelip bir isyan çıkarıp da orada biraz bir şey yapsalardı. Yani gürültü patırtı çıkartıp da öyle şey yaptılardı, ölselerdi gene öleceklerdi ama çarpışa çarpışa öleceklerdi. Şimdi kuzu gibi öldüler yani. Kader değişmiyor demek istiyorum. kimseyi ayıplamıyorum. Allah zorlu imtihanla kimseyi imtihana maruz bırakmasın ama yani ölecekse gene durduğu yerde de ölüyor. Geliyorlar öldürüyorlar, bitiyor işi insan. Yani onun için mümin insan Allah yolunda başı dik durur, öyle şartıra ön gelelim ikinci hadis-i şerife. birinci hadis-i şerif ama içinde sanki 10 tane hadis-i şerif varmış gibidir. Hepsi ayrı şey böyle şey kaide, kanun. İnne hazihi'l kulube tastao. Sema yes'u'l hadid izaa asabahu'l ma'. Fele yar'u'lllah ve Allah ilahu ah. Kale kesretu zikril mekt ve tilavet'ül Kur'an. İbn Hibban Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhum'dan rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Çok dikkatle, kulağınızı açarak dinleyin ki Efendimiz buyuruyor şu kalpler var ya, şu kalpler var ya, kalpler İşte bu kalpler demirin suya maruz kaldığı zaman paslandığı gibi paslanır. Bu kalpler. Muhakkak ki şu kalpler demirin su isabet ettiği zaman paslandığı gibi paslanır bu kalpler. Muhakkak ki inle var başında paslanır. Beyle ya Resulullah ve mecileri var. Ya allah bunların parlatılması nasıl olacak? Pasının giderilmesi ve kalbin parlatılması nasıl olacak?" diye sordular ya Resulullah diye. Buyurdu ki "Kale kesretü ve tilavetül Kur'an." Bu kalplerin pasının giderilmesi ölümü çok hatırlamaktır ve Kur'an'ı çok okumaktır. Kalbin pası öyle gider. Şimdi Tabii anlamışsınızdır ki kalp ettir paslanmaz. Demir demirdir. Efendim su rutubet gördüğü zaman açıkta şeye maruz kaldığı zaman okside olur. Demir okside oluyor. Paslanıyor yani tamam. Kalp paslanmaz. Kalbin pası demek mecazen yani paslanır demesi. Demir nasıl paslandığı zaman aletlik vazifesini yapamıyorsa bir, bir otomobil düşünün ki bütün parçaları paslanmış bitti çalıştıramazsın bir cihaz düşünün ki dişlileri paslanmış tamam yapıştı birbirine çalıştıramaz yani vazife yapmıyor fonksiyonunu ifa edemez duruma düşüyor kalp paslanır demek demir aletin paslandığı zaman işe yaramadığı gibi bu kalpte efendim işe yaramaz demek kalp ne işe yarar kalp ne işe yarar mesela ben kafirin de kalbinin olduğunu biliyorum ki gene kanı pompalamağa yarıyor Değil. Kalp, Türkçedeki gönül manasına. Et parçası manasına değil. Yani şuradaki et parçası manasına değil. Kalbin manası gönül. Gönlü paslanır insan. Çünkü kalbin et parçası olmadığını nereden biliyoruz? Ayet-i kerimede buyuruluyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, Lehum kulubun la yefkahune biha. O adamların... Kalpleri vardır ama onunla akıl etmezler. İdrak etmezler. Kullanıp da onu idrak etmezler. Öyle anlaşılıyor ki bu ayet kalp idrak aleti insanda. Şuur aleti yani gönül. Yoksa şu et parçası değil yani şey koyunun efendim alıyorsun, kesiyorsun, yiyorsun, insanın da durduğu zaman şey yapıyor, hayır o değil. Onunla belki ilgisi var. Yani o cihaz ile bu kalp göğüsteki tık tık atan şeyle, et parçasıyla bir ilgisi var. Fakat gönül dediğimiz manevi şey. Paslandı mı ne olur? İnsan akıl edemez. Yani aklı, aklının çarkları paslanır. Aklının çarkları paslanınca gerçekleri anlatamaz. Hakikatleri gösteremez. Gün gibi aşikar. Hepimiz ölmeyecek miyiz kardeşim? Öleceğiz. Peki niye ahirete hazırlanmıyorsun? Canım Allah... Daha ömür verir, yaşarım, tevbe ederim, hacca giderim, hepsini affettiririm, bilmem ne, 70 yaşına gelince tamam, sakal bırakırım filan. Hiç genç yaşında düşünmüyor. Ya peki genç yaşında ölenleri görmüyor musun? E, görüyor. Yani ya sen de genç yaşında gidersen? Yani akıl var ama kullanmayınca böyle ne makul şeyi söylesen efendim e, gönlü yatmıyor, çalışmıyor, gerçekleri görmüyor. Gerçekleri görmeyince de muvaffakiyete eremiyor dünyada ahirette. Terbiye ediyorsun ki, ya çalışsana şimdiden. Daha önümde 8 ay var, 9 ay var diyor imtihara. Ya bu 9 ay çabucak geçiverir. Bugün çalışmazsan sonunda çalışamazsın. Şöyle olur, böyle olur filan. Hay bugün, hay yarın bilmem ne, şey yapmıyor. Yani başarısız duruma düşüveriyor. İşte gönül dediğimiz, yani kalp dediğimiz, Arapların kalp dediği Türkçe'de gönül manasına gelir bazen. Bazen şu yürek manasına gelir. Bazen o gönül manasına gelir. Gönüller de demirin paslandığı gibi paslanır. Yani çalışmaz olur. Yani insanın idraki iyi çalışmaz, gerçekleri görmez, yanlış yoldan gider, günahlara dalar, hataları işler, kendisini de çevresinde çok büyük zararlara uğratır, hasiret dünya ve ahire, ahiret, dünyada da ahireti mahvolur gider. E Mahvolmaması için ne yapması lazım insanın? Tedbir alması lazım. Tedbir almak neyle olur? Akıllı olur. Yani gönülle olur. Gönlü olan, aklı olan, idraki olan, Kıtığı olan insan e, tedbir alır. İşte o tedbirin olması için bu şartların çalışır hale gelmesi lazım. Nedir o? Ölümü çok düşünmek. Ölümü düşüneceksin, kalbin pası gidecek. Yani vay yahu hakikaten öleceğim be. Bir gün beni de bu tabutun içine koyacaklar dört tekbirli namazımı kılacaklar gacır gucur omuzlarda taşıyacaklar kara toprağın altına defnedecekler üstüme efendim toprağı kürek kürek yığacaklar en samimi arkadaşlarıma bile mezarın içinden bağırsam bırakmayın beni gitmeyin yanımdan desem bile akşama yiyen kalmaz hepsi kalkıp gidecek ben o kara toprağın içinde amelimle baş başa kalacağım ha ama tedbir alayım iyi insan olayım ölümü düşündü mü iyi insan olma yöneliyim Kur'an'ı okudu mu Ayetleri görür, okur, yola gelir. Şimdi Peygamber Efendimiz bir, kaf bir kafileyi bir yere görevli gönderiyordu. i̇bn Kesir tefsirinin başında. Bunu birkaç yerde daha söyledim. Başka birçok yerde de söyleyeceğim. Mühim çünkü. Herkesi çağırıp soruyormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'den ne biliyorsun bakalım söyle. Ya ﴿Allah, şu sureyi biliyorum, şu sureyi biliyorum, şu sureyi biliyorum. Gel bakalım sakallı sen. Sen hangi sureleri biliyorsun? Ya Resulallah, şu sureyi biliyorum, şunu biliyorum, şunu Sen gel bakayım yaşlı. Şunu biliyorum, şunu biliyorum. Hepsine sormuş. Nihayet yaşça genç birisi gelmiş. Ötekilerden genç birisi, birisi gelmiş. Sen ne biliyorsun diye sormuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demiş ki şu şu şu şu sureleri biliyorum, bir de Bakara suresini biliyorum. Bakara suresini biliyorum demiş. Yani erif lan mim zâlikel hitâbulâ başlayıp 286 ayet âmeler rasûlü ile biten 48 sayfalık efendim, iki buçuk çizdük büyük sure. Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresidir. İçinde ahkam ayetleri vardır. Bir kere daha sormuş Peygamber Efendimiz. Sen Bakara suresini biliyor musun? Başlansın. Evet ya Resulallah. Fe emte emiruhu. O halde bu kafilenin başkanı emiri sensin demiş. Ecelullah Efendimiz kime kıymet veriyor? Kime emirlik veriyor? Kur'an'ı en çok bilene. Yaşa bakmıyor. Kur'an'ı en çok bilene veriyor. Çünkü uyumul Mu u ahirin Kur'an'da. Her şeyin ilmi Kur'an'da. Farzlar, edep'ler, dünya, ahiret, ibretler, kıssalar hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcut. İbret ile okuduğu zaman bir insanın kalbinde pas kıralmaz. Bir insanda tembellik kalmaz, bir insanda şuursuzluk kalmaz, bir insanda efendim zulüm kalmaz, bir insanda haksızlık kalmaz, yola girer, adam olur yani insan. Onun için çok ölümü alacaksınız ve Kur'an'ı çok okuyacaksınız. Bize hocalarımız ölümü almayı çok tavsiye ettiler. Demek ki haklılarmış. Evladım tespih çekmeden önce ölümü düşün. Neden? Bak kalp paslanırmış, kalbin pası gitsin diyeymiş demektir. Anlaşılıyor. Hadislerden çıktığı anlaşılıyor. Bir de bize hücum ederler. Bir de bizim hocalarımıza çatarlar. Bir de bizim yolumuza tane eder. Elhamdülillah hadisi şerifleri bizim yolumuzun mensupları kadar tam tatbik eden. Kim varmış bakalım çıksın ortaya görelim. Kur'an-ı Kerim'i çok okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'in okunuşunun kademeleri var. Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakmak sevap. Elif demek sevap, lam demek sevap, mim demek sevap, her birine on hasene veriliyor. Ama manasını bile bile, şuur ede ede, hidrakini kullana kullana, adımcık adımcık şuurla öğrenmek en yüksek kıraat o. En yüksek tilavet o. Büyüklerimiz diyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'den biz on ayet okurduk, onu iyice hazmetmeden öteki on ayete geçmezdik. Kur'an-ı Kerim böyle okumamız lazım. Yani dikkatli dikkatli, paldır küldür değil. Üç günde daha sık Kur'an-ı Kerim okumayın demiş Peygamber Efendimiz niye? Ondan oradan bir tat alamazsınız demiş. Yani idrak şey olmaz diye. Yani maksat ayetlerin ahkamına intikal etmek. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz nasıl Kur'an okurdu? Okurdu. Efendim müjde ayetlerinde sevinç ifade ederdi. Azap ayetlerinde gözyaşı geldi. Allah'a sığınacak yerde Allah'a sığınılacak. Temenni edilecek, dua edilecek yerde temenni ve dua ederdi. Yani Kur'an-ı Kerim'i ah. yudum yudum tadına, lezzetine vara vara okumamız lazım o tarz edilte. Allah bize o şuuru ihsan edil. Bir hadis-i şerif daha okuyacak kadar vaktimiz varmış. O hadis-i şerifte Ye'cûk ve Me'cûk ile ilgili geldi. ''İnne <tab> ye'cûce ve me'cûce min vüldi âdeme ve lel le le'efsedû alennâsî mâ âyîşehim ve len yemûse minhum racûlin illâ tereke min zürriyetihî elfen fesâidâ ve inne min verâihim selâs-ü ümemin te'vidun ve te'risun ve mensekîn.'' Çok kaynaklarını zikretmiş hocamız Gümüşhaneli Hazretleri, şu kitapta, şu kitapta, şu kitapta Abdullah İbn-i Amr ibn rivayet edilmiş diye. Biliyorsunuz Ye'cuc ve Me'cuc adlı kavim, Kur'an-ı Kerim'de Keh suresinde de adı e, geçiliyor geçiyor. Başka e, yani yerde olmasa bile varlığına delil o var. İnne Ye'cuc ve Me'cuc müfsidûne fil ardı fehet neca'l leke harcan alâ en teca'l beynelâ ve beynahum seddâ. Türk arneyle efendim, e, diyorlar ki aramızda bir şey, sedd yapsan Bunlar bizim şeyimize zarar veriyorlar diye söylüyorlar. Bu mevcut ve mevcut bir kavimdir ki Adem evladındandır. Minvüldi Adem. Adem oğlunun Hazreti Adem'in evladındandır bu yejuç ve mevcud kavmi. Eğer salı verirler insanların üzerine lefsedu <gülüyor> ale'n-nasi Bu insanların yerisindeki yaşamlarını perişan ederler. Berbat ederler. Salı verirler. Tutuluyorlar şimdi. Kalıverilseler, berbat ederler. Onlardan وَلَنْ يَمُوْتَ مِنْهُمْ رَجُّلُنْ اِلَّا تَرَكَ مِنْ زُرْيَةِ Onlardan bir tanesi arkasından zürriyetinden bin küsur, binden fazlasını bırakmadıkça ölmeyecek. Çok çoğalacak. Yani, çekirge çürüsü gibi mi diyelim, mikrop gibi mi diyelim? Öyle ölmeyecekler. Çok fazla miktarda olacaklar. Onların arkasından da üç tane ümmet vardır. Onların da ötesinde Onların da adı tevildir, te'ristir ve mensektir diye üç esrarengiz ümmetten de bahsetmiş Peygamber sallallahu aleyhi Vesselam Efendimiz. Tabii ahir zamanda Ye'ecuc ve Me'ecuc çıkacak ve yeryüzünü efendim e, çok fesada uğratacaklar, suları kurutacaklar, kavimleri öldürecekler, yeryüzündeki bütün insanları öldürdük diyecekler, gök ehline de sıra geldi diyecekler diye hadis çok şeyler geçiyor. Allah bizi huzur içinde, ahliyet içinde yaşasın, ahliyet içinde fitnelere bulaşmadan efendim, emanetine alsın. Huzur ve afiyet içinde ilk girenlerle cennetine dahil etsin. Çünkü kıyametin fitnelerinde, fesatlarına, efendim ahir zamanın dehşetlerine bizleri uğratmasın. Diğer hadis-i vakit var. Onu da okuy vereyim. İnne Yahya ibn Zakariya yes'alu Rabbahu feqala ya Rabbi İçerimim mimen layık olmayanları içir. Söyledi Allahü Teala: İlahi ya ya, ya bu şeyi, ben kendime nasıl yapacağımı bilmiyorum. Oku, oku. Muhtemelen onu bulacaksın. Yehuda'nın dediği şey: "Biz Allah'ın oğluyuz." Mısır'dan dedi: Deylemi Enes radıyallahu anh'ten ribayet etmiş. Yahya aleyhisselam, Zekeriyya aleyhisselam'ın oldu. Yahya aleyhisselam Rabbin'a dua ediyordu. Münacatında istemiş buyurmuş ki Ya Rabbi beni insanların dil uzatıp kötülemediği bir kimse insanların İnsanların dilinden beni kurtar. Aleyhinde bir şeyler söylemesin bu insanlar demiş duasında. Yani insanların şerründen, dillerinin hücumundan beni kurtar ya Rabbi demiş allah Teala Hazretleri buyurmuş ki ona, ya ya ya, bu öyle bir şey ki insanlar bana bile dil uzatmaktan geri durmadılar. Sana nasıl uzatmasınlar? Levh-i Mahfuz'da eski yeni kitapların hepsi var, işte bak ne yazıyor? قَالَتِ الْيَهُدِ اُزَيْرُونَ اُزَيْرِ النُّلّٰهُ ''Üzeyr, üzeyr, üzeyr Allah'ın oğludur'' dediler Yahudiler. İftira. Allah'ın kuluna Allah'ın oğlu demek bir iftira. Yani Allah'a dil uzattılar. Yanlış şey söylediler. Ve vekaletin nasar el-mesihü binullah. Yahudiler böyle dedi. Hristiyanlar da Hazreti İsa Allah'ın oğlu dedi. Haşa sınma haşa. Allah'a evlat edilmekten münezzehtir. Öyle bir şey sıfat yakıştırılmaz ama dediler yani dil uzattılar bu insan olarak Edepsizlik ettiler. Ve dediler ki Allah'ın eli sıkıdır, cümledir dediler. Haşa şümmü haşa, yepsutur yaşa, yani yeryüzüne nimetleri saçmış, nasıl bu söz söylenir ama edepsiz, insanların kafirleri çok edepsizdir, böyle şeyler oldu. Bunları böyle levh-i gösterince Yahya aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi ighfirli, Ya Rabbi beni mağfireteyle bağışla, bir daha böyle söz söylemeyeceğim dedi. Buradan çıkıyor ki yani insanların aleyhinde söz söylerler, Varsınlar söylesinler ya, sen Allah yolunda yürü, kimsenin şeyine efendim, cevizeliğine, şusuna, busuna aldırma. Müslümanlar gericidir, hayattan tat almasını bilmezler, efendim, şöyledir, böyledir, bir sürü laf söyler. Bu Avrupalıların yanına gitsen, efendim, Osmanlılar şöyle kötüdür, Abbasiler böyle kötüdür, Müslümanlar şudur. Hepsi yalan yanlış ama tutamazsın dillerini, edepsiz olduğu için, dengesiz olduğu için söylerler. Zalim derler, emperyalist derler, Hala emperyalizmi onlar yaparlar, sürdürürler, Hala bizi de, bizi dahil olmak üzere dünyanın her yerini sömürürler ama yine de başkalarına şey derler, Osmanlılar emperyalistti diye öyle atarlar, tutarlar. Allah bizi şerlilerin şerlinden korusun ama yolunda öyle hiç ufak tefek laflarla sarsılmadan sapasağlam yürüyen mücahit, sağlam kavi, kuvvetli, izzetli şerefli Müslümanlar eylesin. Allah kimdenizden razı olsun. El-Fatiha. Ezan okunuyor. Yukarıda camiden namaz kılalım. Perek taş gerek, gerek, gerek, koyun ben... Sen hiç olamazsın, sen hakkı bulamazsın. Ya Mevlam hu Mevlam, aşkın bildenler Mevlam.